Merhaba, Almanya'da hükümet hangi şartlarda kaya gazı çıkarılmasına izin verebileceğini ilişkin bir yasa taslağını kamuoyuyla paylaştı. Yasa taslağında çevresel koruma altındaki bölgelerde ve içme suyu kaynaklarının yakınlarında kaya gazı çıkarmaya yasak getiriliyor. Yasak Almanya topraklarının %14'ünü kapsıyor. Buna ek olarak çevre etki değerlendirmeleri de her türlü proje için zorunlu hale gelecek. Kısıtlamalı izin girişimine tepki gösteren yeşiller ve sosyal demokratlar kaya gazı çıkarılmasının daha iyi yöntemler bulunana kadar yasaklanmasını istiyor. Alman kimyasal devi Basf ise ülkede hidrolik kırmayı düzenleyecek bir yasal çerçeve oluşturulmasına destek veriyor. Kaya gazı 22 Eylül'deki genel seçimler öncesinde Almanya'nın enerji politikalarında önemli bir tartışma konusu Tüm nükleer santrallerini 2022 yılına kadar kapatma kararı alan Almanya bir yandan yenilenebilir enerji bir yandan diğer kaynakları geliştirmeye çalışıyor. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri kaya gazına destek verirken Fransa ve Bulgaristan ise kaya gazı çıkarılmasına sert bir şekilde karşı çıkıyor. Maalesef yalan yanlış ülkemizde de başlamış bir kaya gazı furyası var ancak henüz gündemde değil ve toplumda tartışılmıyor bile. Türkiye'nin neresinde kaya gazı, hangi koşullarda, hangi şartlarda çıkarılabilir, çevresel olarak zararları nelerdir bu konularda hiçbir bilgi yok toplum genelinde. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO biyo yakıtlar ve sürdürülebilirlik ilişkisi üzerine bir rapor yayınladı. FAO'ya göre biyo yakıtların ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutlarını anlamak arazi kullanım değişiklikleri, gıda güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele noktalarında son derece önemli. Biyo yakıt üretiminde sürdürülebilirlik sertifikalarının başarısını da değerlendiren rapor, ürünlerin genel bir değerlendirmesinin mümkün olabileceğini belirtiyor. Buna göre hurma yağı yani palm oil ve şeker kamışı yüksek verimli olsalar da sürdürülebilirlik noktasında sorun oluşturabiliyorlar. Soya fasulyesi yağı ise verimli bir ürün olmasına rağmen ekonomik olarak yeterli bir katma değer yaratamıyor. Tatlı sorgum, hint fıstığı ve manyok ise umut vadeden ürünler arasında tanımlanmış. FAO raporuna göre biyo yakıt tarım ve üretimi hükümetler tarafından teşvikler sayesinde ayakta durabiliyor. Teşvikler kesilse biyo yakıt üretiminin ekonomik anlamda pazarda tutunmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Zaten ürünlerle değil, yenemeyen tarımsal atıklar ve atık yemek yağlarının kullanılması gerekiyor sadece yakıtla Bunlar yerel kullanıldığında atık oldukları için de son derece ekonomikler. İki termik santralin bulunduğu taş kömürü diyarı Zonguldak'ta hava kirliliğinin partikül açısından Avrupa Birliği'nin sınır değerlerini aştığı Bildirildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Tor limitlerin aşılması nedeniyle acil eylem planı oluşturulması çağrısında bulundu. Hava kalitesi izleme istasyonlarının verilerine göre Şubat ayında bazı saatlerde PM10 partiküllerinin Avrupa Birliği değerinin 10 katı olan 503 mikrogram metreküp'e ulaştığı söyleniyor. Kükürt dioksit seviyesinde ise 282 mikrogram metreküp ile görülmüş Profesör Doktor Meltem Tor Zonguldak'taki partikül kirliliğinin Türkiye genelinde 1995-2006 yılları arasında ilk 5 il arasında bulunduğunu hatırlatarak Zonguldak'ta Ocak ayında neredeyse tüm günlerde PM10 için belirtilen Avrupa Birliği sınır değeri aşılmıştır. Bu konuda Zonguldak'taki tüm sorumluların acil bir eylem planı oluşturması gerekiyor diyor ve Avrupa Birliği kalitesi sınır değerlerine kademeli geçişi öngören Bakanlık 2013 yılında sınır değerlerini PM10 için 100 mikrogram metreküp, kükürt dioksit için ise 250 mikrogram metreküp olarak birilemişti. AB limitleri ise bunlar için 50 mikrogram ve 125 mikrogram seviyesi ama her halükarda Zonguldak'taki kirlilik bu değerleri de aşmış durumda. Avrupa Birliği ile Çin arasında güneş paneli mücadelesi hala sürüyor. Güneş panelleri ve parçaları ile ilgili olarak sektörün Çin tarafından adil olmayan bir şekilde sübvanse edilerek maliyetin altında satışa sunulduğu iddia ediliyordu. Sektör örgütlerinden Avrupa Birliği PROSAN talebi üzerine Avrupa Komisyonu bir dizi soruşturma başlatmış. Çin de buna karşı Avrupa'dan gelen polisilikon tip güneş panelleri ile ilgili rekabet soruşturması açmıştı. Avrupa Komisyonu Çin'e karşı bir adım daha attı ve Çin'den ithal edilen tüm güneş panellerinin ve panel parçalarının kayıt altına alınacağını açıkladı. Bunun idari bir adım oldu ve anti damping ve sübvansiyon soruşturmaları ile ilgili bir ön karar anlamına gelmediği vurgulanıyor. Görüldüğü gibi güneş panelleri için insanlar mücadele ediyor ama biz çatılarımıza koymak için etmiyoruz. Organik ürünler hakkında tüm soruları cevaplayan 101 soruda organik ürün rehberi. National Geographic'in Mart sayısında yayınlanan ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve National Geographic Türkiye dergisi işbirliğiyle hazırlanan rehberde tüketicilerin merak ettiği sorular yanıtlanıyor. İçeriği Buğday Derneği adına Batur Şeerlioğlu ve Neslihan Şimşek tarafından hazırlanan 64 sayfalık rehberde organik sözcüğüyle ilgili kavram karmaşası da düzeltiliyor. Tüketicinin merak ettiği organik gıdalar nasıl denetleniyor? Etiketinde organik yazan her gıda gerçekten organik mi? Organik ürünler neden pahalı gibi sorular yanıtlanıyor. Rehbere katkıda bulunan isimler arasında ise Özden Bağıran, Tarık Bakmaz, Profesör Hulusi Barlas, Nurhayat Bayturan, Doktor Gülay Beşirli, Doçent Cem Özkan, Profesör Tayfun Özkaya ve Bahadır Ünsal gibi isimler de var. 101 soruda Organik Ürünler Rehberi Nature Geography'in Mart sayısı ile birlikte gazete bayilerinde. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.